Borcu olan Müslümanların borçlarını kolay bir şekilde ödeyebilmeleri ve bu borç yükü altında ezilmemeleri için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı dualar öğretmiştir. Bu dualar gerçekten günlük hayatımızda bize çok faydası olabilecek dualar. Bunları her Müslümanın sürekli aklına geldikçe okuması kendisine çok fayda verecektir. Çünkü bunu biliyoruz ki borçsuz insan yok. Bu dualar şöyle. Birincisi Tirmizi'nin sahihinden nakledilen rüayet. Dua şu şekilde. Allah'ım helalinden vererek beni haramına muhtaç etme. Ve ihsanınla beni başkalarından müstahani kıl. İkinci duamız ise Buhar'da nakledilen hadis. Dua şu şekilde. Allah'ım kederden ve hüzünden, acizlik ve tembellikten, cimrilik ve korkaklıktan, borcun belimi bükmesinden ve insanların bana üstün gelmesinden sana sığınırım. Amin.